a network that has penetrated into some 60 countries including very definitely our own and it's got to be rooted out our Memleketimizle dahil 60 civarında ülkeye sızmış bir örgütlenmeden söz ediyoruz bulunup yok edilmesi lazım istihbarat önceliğimiz Amerika Birleşik Devletleri içindeki örgütlenmelerini ortaya çıkarmak bunları bulup dağıtmak için ne gerekiyorsa yapacağız Amerikan Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz Afganistan'da Taliban rejiminin yıkılışı ardından böyle konuşuyordu. Afganistan'da var olduğu söylenen gelişkin El-Kaide komuta ve harekat merkezleri kadroları bulunamamıştı. Amerikan yeni muhafazakarları bu defa El-Kaide'yi Amerika Birleşik Devletleri'nde aramaya giriştiler. Amerikan güvenlik örgütleri El-Kaide militanı avına girişti ama zor bir işti bu. İşte Amerikan otoyollarında güvenlik kontrolü yapan bir polis görevlisi. Terörist neye benzer, ne tür araba kullanır, ne yapar bilmiyoruz. Öyle olunca da her an her yerde herkes terörist olabilir diye bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde binlerce kişi El-Kaide ile ilişkileri olduğu kuşkusuyla gözaltına alındı. thwarted terrorists in Buffalo. Seattle, Portland, Detroit, North Carolina. Teröristleri Buffalo, Seattle, Portland, Detroit, Kuzey Carolina, Tampa, Florida, teröristleri ülkenin dört bir yanında bulup çıkardık. Düşmanı halkımıza saldırmadan durdurmaya kararlıyız. Bu insanların Amerikan topraklarında terör eylemleri gerçekleştirmek için El-Kaide'den haber bekledikleri söyleniyordu. Georgetown Üniversitesi'nden hukuk profesörü David Cole. Yukarıdan emir bekleyen gizli hücre tabirini kullanıyorlar. Lakawana'da Detroit'te Portland'da gözaltına aldıkları insanları hep terörist hücre ilan ettiler. Fakat ayrıntılara baktığınızda bunu destekleyen kanıt bulunmadığını görüyorsunuz. 11 Eylül'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri içinde gözaltına aldıkları gruplardan hiçbirinin bu topraklarda bir terör eylemi yapmayı hazırlandığını kanıtlayamadılar. Gizli terör hücresi oldukları ilan edilen bu kişilerle ilgili dosyalarda tuhaf, zaman zaman inandırıcı olmayan kanıtlar sunuldu. Örneğin Detroit'te gözaltına alınan dört kişi. Amerika'nın dört bir yanında dolandırıcılık suçuyla aranan Arap asıllı bir kişi yakalanmış, suçunun hafifletilmesi karşılığında bir El-Kaide hücresini ihbar edeceğini söylemişti. Onun ihbarı sonucu basılan bir evde bulunan Arap asıllı dört zanlının El-Kaide militanı oldukları ve eyleme hazırlandıkları konusunda en temel kanıt da evlerinde bulunan amatör bir video videoteybiydi. Film Disney'lende gezen bir grup genci göstermekteydi. Gençlerin bu evde bulunan kişilerle hiçbir bağlantısı bulunmamıştı ama teybin terörist bir eyleme hazırlık mesajı içerdiği iddia edildi. Haberi izleyen Detroit News gazetesinin muhabiri Ron Hansen. The government expert who has looked into surveillance tapes, casing tapes as he referred to them Teybi incelen istibat uzmanı, bu teybin bir amacı da turistlerce çekilmiş, zararsız bir film olduğu imajını uyandırmak dedi. Aynı uzmana göre filmin asıl amacı ise, de yönelecek bir terör eylemi için bombanın nereye yerleştirileceği konusunda bir mesaj iletmek. Ama ben bakıyorum bakıyorum, zararsız bir turist videosundan başka bir şeye benzetemiyorum bu filmi. Yetkililer ayrıca evdeki divanın altında bulunan karalanmış bir kağıdında bu hücrenin Türkiye'deki incirlik üstüne yönelik saldırı planı olduğunu öne sürdü. Sonradan bu karalamaların bu evde daha önce kalmış, akli dengesi bozuk bir Yemenliye ait olduğu anlaşıldı. Orta Doğu'nun savunma bakanı olduğunu zanneden bu Yemenli bir yıl önce intihar etmişti. Kanıtların zayıflığına karşın Detroit'te gözaltına alınan dört kişiden ikisi mahkum oldu. Fakat onları ihbar eden kişinin cezaevindeki iki arkadaşına dolandırıcılık cezaları hafifletilsin diye bütün hikayeyi kendisinin uydurduğunu söylediği de duyuldu. Başkan Bush ise bu olayı Amerikan topraklarında teröre karşı verilen mücadelenin ilk büyük başarısı ilan ediyordu. Teröristler kaçacak delik arıyor. Peşlerini bırakmayacağız. Birer birer hepsine Amerikan adaletinin manasını öğreteceğiz. Bir başka operasyon New York Buffalo'da yapıldı. Görünürde daha sağlam kanıtlara dayanıyordu bu. Gözaltına alınanlar Afganistan'da bir kampta eğitim gördükleri belirlenen Yemen asıllı bir grup genç Amerikan vatandaşıydı. 2001 yılında Afganistan'a gitmişler, 2 ila 6 hafta askeri eğitim, Devrimci İslam teorisi eğitimi görmüşlerdi. Fakat Buffalo'daki evlerine döndükten sonra FBI bunları bir yıl boyunca izlemiş, hiçbir sıra dışı faaliyetlerini saptayamamıştı. Tamamen normal bir hayat sürüyorlardı. Fakat bir gün işlerinden biri ülkesi Bahreyn'e döndü. Kısa bir süre sonra arkadaşlarına elektronik bir posta çekti. ''Evleniyorum, artık sizi bir süre göremeyeceğim.'' diyordu mesajında. Grubun elektronik yazışmalarını izleyen Merkezi İstihbarat Örgütü CIA, tamam dedi, kanatı bulduk, bu mesaj kodlu, bir saldırıya haber veriyor. Buffalo sanıklarının avukatlarından John Molloy. Federal Soruşturma Bürosu FBI ile hükümet bu cümlenin gizli ve karanlık bir anlamı olduğunu düşündü. Dün şifreli bir sözdü. Sizi bir daha göremeyeceğim diyerek Muhtarel Bekri aslında intihar eylemi yapacağını söylemek istiyordu. Elektronik postaları izleyen CIA bunun kodlu bir mesaj olduğuna karar vermişti. Gizli terör hücresi çok yakında Amerikan 5. filosuna karşı intihar eylemi yapacaktı. Avukatları Muhtarel Bekri'nin gerçekten evlendiğini, mesajının da hiçbir gizli anlam taşımadığını söylüyor. Ama Amerikan Adalet Bakanlığı iftiharla ...yeni bir terör hücresinin yakalandığını ilan etti. Yemen asıllı bu genç Amerikalılar gerçekten de Afganistan'daki eğitim kamplarına gitmişti aslında. Fakat bunun ardından bir eyleme geçme ya da örgütlenme çabası içinde olduklarına dair hiçbir kanıt yoktu. Sonunda sanıklara karşı şifreli olduğu öne sürülen elektronik mesaj dışında hiçbir kanıt çıkmayınca... ...gizli hücre suçlamasından vazgeçildi. Afganistan'da eğitim gördükleri suçlamasıyla yargılandılar sadece. Diğer davalarda da benzer şeyler yaşandı. Keşmir'in bağımsızlığını savunan bir grup öğrenci... ...Virginya ormanlarında birbirlerine oyuncak tabancalarla boya sıkarken yakalandı örneğin. Terör saldırısına hazırlanmakla suçlandılar. Oregonlu bir grup Afrika kökenli Müslüman Amerikalı ise... ...Talebana destek olmak için Afganistan'a gitmeye karar vermişlerdi ama Çin'de yollarını kaybettiler. Onlar da dönüşte gizli El Kaide hücresi olmakla suçlandı. Daha önce sözünü ettiğimiz Detroit davasının savunma avukatlarından William swore. The government had a legitimate concern at the beginning. But they let that concern and they took it and they made it a panic. Hükümetin başlangıçta meşru bir kaygısı söz konusuydu. Fakat bu kaygıyı bir paniğe dönüştürdüler. Haklı soruları vardı. Onları alıp tam bir fantaziye çevirdiler. Önce sonuca varıp sonra bu sonuca nasıl varacaklarını bulmaya çalıştılar. Dolayısıyla aslında bütün bu süreç bir ihtiyaçtan kaynaklanıyordu. Terörist bulmaları lazımdı. Bu siyasi fayda sağlayacak bir fantazi sonuç olarak. Faraziye üzerine faraziye inşa ederek istediğiniz her sonuca varabilirsiniz. Benzer gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri'nin en yakın müttefiki İngiltere'de de yaşandı. Yetkililer sürekli olarak ne zaman, nereden geleceği belli olmayan büyük bir tehdit uyarısı yapıyorlardı. 11 Eylül sonrası terörle mücadele kanunu kapsamında 664 kişi tutuklandı İngiltere'de. Şu ana kadar ise sadece 3 kişi yalnızca bazı radikal İslamcı gruplarla ilişkili olmaktan suçlu bulundu. Bir terör saldırısı planladıklarına dair kanıt bulunamadı. İngiltere'de de Amerika'daki kadar tuhaf vakalar da yaşandı. Mesela Londra Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Zeynel Abidin adlı bir kişiyi uluslararası bir terörist eğitim şebekesi yönettiği kuşkusuyla gözaltına aldı. Sonradan Zeynel Abidin'in dükkanlarda koruma görevlisi olarak çalışan kişilere savunma tekniği kursları verdiği anlaşıldı. Ama bir hata yapıp kurslarını sürdürdüğü salona cihat sınavı adını vermişti. başka grup, Edinburgh'da terör saldırıları planladıkları kuşkusuyla gözaltına alındı. Bir süre sonra haklarındaki bütün suçlamalardan vazgeçildi. Çünkü evlerinde bulunan ve terör saldırılarının hedeflerini işaretledikleri söylenen harita onlara ait değildi. Bunun gezmek istediği tarihi ve turistik yerleri işaretleyen Avustralyalı bir turist tarafından bir süre önce eve bırakıldığı anlaşıldı. Ve Londra metrolarına yönelik zehirli gaz saldırısı planları yapıldığına dair haberlerin aslı çıkmadı bu konuda tutuklanan olmadı. Peki bu terör tehdidi heyulası nasıl oluştu? Uydurma mıydı bütün bunlar? Londra'daki King's College bünyesinde Uluslararası Güvenlik Analizi Merkezi'nin başkanı Bill Drury. Inventions too strong a term. I think we projected it. Um, we projected our own worst fears. Uydurmak terimi fazla sert kaçıyor ama sanırım kafamızdaki en büyük korkuları yansıttık. Sonuçta ortaya çıkan fantazi bu korkuların dışa vurumu. İngiltere topraklarında böyle bir saldırı olamaz demiyorum. Sadece çok abartılı bir terör tehdidi algılamamız var diyorum. Bu da toplumu felce uğratıyor. Kanıtlara bakmamız yeterli. Baktığımızda toplum olarak terör saldırısı olasılığına gösterdiğimiz tepkinin somut verilerle hiçbir şekilde örtüşmediğini göreceğiz. Dünyanın dört bir yanında bazı tehlikeli ve fanatik İslamcı gruplar olduğu doğru. Madrid ve İstanbul saldırıları bunun kanıtları. Ama bu 11 Eylül sonrasına mahsus yeni bir olgu değil. Yeni olan bunun hükümetler tarafından sunuluş biçimi. Ne zaman nereden geleceği belli olmayan büyük ve sürekli bir tehdit tablosu, yaşamlarımızı belirliyor, iktidarlara güç veriyor. Bunun son örneği El Kaide'nin Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye yönelik yeni bir silah geliştirdiği haberiydi. Önce Amerikan CBS televizyonu tarafından verilen haber bütün medyaya yayıldı. El Kaide'nin elinde konvansiyonel bir bombanın infilakı yoluyla çevreye radyasyon yayacak yeni bir silah vardı. Oysa yapılan deneyler, radyasyonun bu yolla yayılmasının hiç de etkili olmadığını göstermişti. Nükleer bilimci, radyasyon uzmanı Theodore Rockwell. Ölüm az, muhtemelen hiç olmayacaktır. Ben bu düzeyde radyasyon yaymayla kimsenin öldürülebileceğini sanmıyorum. Bunun tersini gösterebilecek hiçbir araştırmada görmedim. Yapılan deneyler var. Ölçümlere göre bir kişi bu düzeyde radyasyondan ancak bir yıl süreyle sürekli şekilde etkilenirse ölebiliyor. Bütün bunlar çok iyi bilinmesine rağmen yetkililer paniği yatıştıracak açıklamalar yapmadı. Atom Fizikçileri dergisinden Louis Koch. The dirty bomb the danger from radioactivity is basically next to nothing. The danger from panic however Kirli bomba denilen radyoaktivite yayma yönteminin hemen hiçbir ciddi tehlikesi yok. Ama panik tehlikesi çok büyük. Bu da çok çelişkili bir durum. Hükümetin kirli bomba uyarıları yapmak yerine aslında çıkıp, bakın bu ciddi bir silah değil, tehlikesi yok. Asıl bu nedenle paniğe kapılırsanız kötü olur. Korkmayın türü açıklamalar yapması gerekiyor. 11 Eylül sonrası ilan edilen uluslararası terörizmle mücadelede gündeme gelen yeni güvenlik anlayışı dizimizin son bölümünde önleyici saldırı, önleyici hapis.